15 delilden birincisi Fel intizamatul mevzunedir. Yani bütün mahlukatta müşahede edilen ölçülü düzgünlük, mizanlı intizam ihatalı bir ilme şahadet eder. Evet, muntazam bir saray gibi kainattan ve manzumi i şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşrinde zerreleri medarı hayret bir intizam gösteren hava saifesinden ve 300 bin ayrı ayrı neviileri her baharda bir intizamı ekmel içinde yetiştiren zemin yüzünden tut ta her bir zihayatın vücudundaki ağza ve cihazat ve hüceyrat ve zerrelere kadar derin ihatalı şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam bulunması gayet zahir ve kat'i bir surette ihatalı bir ilme delalet ve şehadet eder demektir. İkinci delil vel ittizanatul manzumadır. Yani bütün kainattaki masnuatta cüz'i külli seyyarattan ta kandaki küreyvatı hamra ve beyzaya kadar her şeyde gayet düzgün bir ölçü, mütenasip bir mizan bulunması bedahetle muhit bir ilme delalet ve kat'î şehadet eder. Evet görüyoruz ki mesela bir sineğin bir insanın azaları ve cihazatı Hatta cesedinin hüceyratı ve kanındaki kırmızı ve beyaz kürecikleri o derece hassas bir mizan ve ince bir ölçüyle yerleştirilmiş ve o derece birbirine münasip ve uygun ve cesedin sair-azalarında öyle muntazam bir tenasüp var ki, nihayetsiz bir ilme malik olmayan, o vaziyeti onlara vermesi, hiçbir cihette imkanı yok. İşte aynen bütün zihayat ve enva-ı mahlukat, Zerrattan ta manzume-i şemsiyedeki seyyarata kadar öyle tam bir müvazene ve zerre kadar şaşırmaz bir düzgün ölçü hükmetmesi ihatalı bir ilme kat'i delalet ve parlak şehadet eder. Demek ilmin her delili Zat-ı Alim'in mevcudiyetine dahi delildir. Sıfat mevsupsuz olması muhal ve imkansız olmasından bütün hüccetleri Alim-i Ezeli'nin vücub vücuduna kuvvetli ve gayet kat'î bir hücceti kübradır. Üçüncü delil, hikemul الْقَسْدِيَّتُ الْعَامَّ'dir. Yani, bütün kainattaki hallakiyet ve faaliyette ve tebettülat ve ihya ve tavzifat ve terhisatta bütün masnuatın her biri ve her bir taifenin tesadüf imkanı olmayan, öyle kastî ve bilerek takılan hikmetleri ve faideleri ve vazifeleri var ve görüyoruz ki, İhatalı bir ilmi bulunmayan, hiçbir cihette, hiçbirisine icat noktasında sahip çıkamaz. Mesela, hadsiz zihayattan bir insanın yüz cihazatından bir tek cihazı olan lisanı, bir et parçası iken, iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, paydelere alet oluyor. Taamların zevkindeki vazifesi, ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek, ve rahmet-i matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dima tam bir tercüman ve santral olmak, elbette gayet parlak ve kat'î bir surette ihatalı ilme delalet ve şehadet eder. Bir tek dil, hikmetleri ve meyveleriyle böyle delalet etse, hadsiz lisanlar ve hadsiz cihayatlar, nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde nihayetsiz bir ilme delalet ve şehadet ve allâm ül daire-i ilminden ve hikmetinden ve meşiyetinden hariç hiçbir şey yoktur diye ilan ederler. Dördüncü delil وَالْعِنَايَةُ الْمَخْصُوسَةُ الشَّامِلَةِ Yani, bütün zihayat zihur aleminde her neve'e ve her ferde, hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayetler, şefkatler, himayetler, bedahet derecesinde ihatalı bir ilme delalet ve o inayetlere mazhar olanları ve ihtiyaçlarını bilen bir alimi inayetkarın vücubu vücuduna hatsiz şehadetler eder demektir. İhtar. risale i Nur'un hülasatül hülasasının zübdesi olan Arabî fıkradaki kelimelerin izahı ise. Kur'an'dan tereşüh eden Risale-i Nur'un ayatı Kur'aniyenin lemaatından aldığı hakikatlara hususan ilim ve iradeye ve kudrete dair delillere ve hüccetlere işarettir ki bu arabi kelimelerin işaret ettikleri o ilmi deliller ehemmiyetle tefsir ediliyor. Demek her biri çok ayatın birer işaret ve birer nüktesini beyan etmektir. Yoksa o arabi kelimelerin tefsiri ve beyanı ve tercümesi değildir. Sadede dönüyoruz. Evet gözümüzle görüyoruz ki, bizleri ve bütün zîruhları bilir ve bilerek şefkatle himaye eder ve ihtiyacını ve her derdini bilir ve bilerek inayetiyle imdadına yetişir bir alîm-i rahîm var. Hadsiz misallerinden birisi, insanın rızık ve ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetinde gelen hususi ve umumi inayetler pek zahir bir surette bir ilmi muhiti gösterir ve bir rahman-ı rahime rızık, ilaç, madenlerin adedince şehadetler ederler. Evet, insanın hususen acizlerin ve yavruların iaşeleri ve bilhassa mide matbahından cesedin rızık isteyen ağzalarına hatta hüceyrelerine, her birine münasip rızkını yetiştirmeleri ve dağlar bir eczahane ve insana lazım bütün madenlerin bir anbarı olmaları gibi hakimane işler gayet ihatalı bir ilim ile olabilir serseri tesadüf kör kuvvet sağır tabiat camit şuursuz esbab basit istilacı unsurlar hiçbir cihette bu alîmane basîrane hakîmane merhametkarane inayetperverane olan iaşe ve idare ve himayet ve tedbire karışamazlar Yalnız o zahiri esbab, Ali mi mutlakın emriyle izniyle ilim ve hikmeti dairesinde bir perdeyi izzeti kudreti ilahiyi olarak istimal ve istihdam edilmeleri var. Beşinci ve altıncı delil, vel akdyyetul mantadamatu vel akdarul Yani her şeyin hususan nebatat ve eşcar ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları. İlmi ezeliğinin iki nevi olan kaza ve kaderin düsturları ile sanatkarane biçilmiş ve her birinin kâmetine göre tam münasip dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş. Onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme delalet ve bir sani alime adetlerince şahadet ederler demektir. Evet mesela numune olarak hatsiz misallerinden yalnız tek bir ağaç ve bir ferdi insana bakıyoruz görüyoruz ki bu meyveli ağaç o çok cihazatlı insan hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak derecede zahiri ve batını dış ve içi öyle bir gaybi pergarla ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş ve tam intizamla her azasına münasip suret verilmiş ki meyve ve neticelerine ve vazife-i fıtratlarına yetişsin bu ise nihayetsiz bir ilim ile olabilmesi cihetiyle her şeyin her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini ve nevilerini ilmi ezelîsinin kaza ve kader perger ve kalemiyle dış ve iç miktarlarını ve suretlerini hakimane yapılmasını bilerek işleyen bir sâni musavvir bir Ali mukaddirin hadsiz ilmine ve vücubu vücuduna nebatat ve hayvanat adedince şehadet ederler demektir. Yedinci-sekizinci delil, vel-âcal-ül-mu'ayyeneh vel, vel erzâk ül Yani, ehemmiyetli bir hikmet için, zahir nazarda müphem ve gayri muayyen tevehhüm edilen eceller ve rızıklar, İpham perdesi altında kaza ve kader ezeliğinin defterinde, mukadderat-ı hayatıye sayfasında her zih hayatın eceli mukadder ve muayyendir, takaddüm teahür etmez. Ve her ziruhun rızkı tayin ve tahsis edilip kaza ve kader levhasında yazıldığına hatsiz deliller var. Mesela koca bir ağacın ölmesi onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması, bir alime hafizin hikmetli kanunu ile olması ve bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi temiz olarak ağzına akması tesadüf ihtimalini kat'i bir surette ret ve bir Rezzaka Alimi Rahim'in şefkatli düsturi ile olduğunu gayet kat'i gösteriyor. Bu iki cüzi misale bütün zihayat ziruh kıyas edilsin. Demek hakikatta hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir taayyun içinde mukadderat defterinde kaydedilmiştir. Fakat gayet mihim bir hikmet için hem ecel hem rızık perdeyi gaybta ve müphem ve gayri muayyen ve zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Eğer ecel güneşin grubu gibi muayyen olsaydı. Yarı ömür gaffleti mutlakada ve ahirete çalışmamakla zayi olup, yarı ömürden sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp, eceldeki musibet yüz derece ziyadeleşmesi sırrıyla, başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet, perdeyi gaypta merhameten bırakılmış. Rızk ise, hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi, ve şükür ve hamd'in en zengin bir membağı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından, sureti zahirede müphem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş. Ta her vakit Rezzak-ı kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızk istemek kapısı kapanmasın. Yoksa muayyen olsaydı, mahiyeti bütün bütün değişecekti şakirane minnetdarane ricalar dualar belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı 9. onuncu delil wal itkanatul mufennane wal ihtimamatul muzayyene yani her masnuda hususan bahar mevsiminde zemin yüzünde sermediği bir hüsnü cemalin cilvelerini gösteren bütün güzel mahluklar El cümle çiçekler, meyveler ve kuşçuklar ve sinekler ve bilhassa yaldızlı ve yıldızlı kuşçukların hilkatlerinde ve suretlerinde ve cihazatlarında öyle mucizane bir maharet ve dikkat ve harika bir sanat, bir ittikan, bir mükemmeliyet ve sanatkarlarının mucizatlı hünerlerini gösteren ayrı ayrı çeşit çeşit tarzlarda şekiller, makinecikler, gayet ihatalı bir ilme ve tabirde hata olmasın, gayet meharetli ve fünunlu bir meleke ilmiyeye kat'î delalet ve serseri tesadüfün ve şuursuz ve müşevveş esbabın müdahale etmesinin imkansız olduğuna şehadet ettikleri gibi, وَالْاِحْتِمَامَةُ الْمُزَيَّنَةِ ifadesiyle, o güzel masnûlarda, o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zînet ve cazibedar bir cemâl-i sanat var ki, nihayetsiz bir ilim ile iş görür, ve her şeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemali kemalini ve kemal cemalini zih şuurlara göstermek ister ki en cüzi bir çiçeği ve küçük bir sineği ihtimamkarane mahirane sanatferverane ehmiyetle tasvir ve icat eder bu ihtimamkarane tezyin ve tahsin bedâhetle hatsiz ve her şeye muhit bir ilme delalet ve o güzellerin adedince bir sani alimü'zül cemal'in vücbu vücuduna şahadetler ederler demektir. Beş külli delil ve hüccetleri ihtiva eden 11. delil. ve gayetü kemalil intizamil ittizanil imtiazil mutlakat fi'sühulatil mutlaka ve halkul eşyâi fil ketreti'l mutlaka ma'al itkanil mutlak ve fisür'atil mutlaka me'al ittizanil mutlak ve fil ves'atil mutlakah ma'a kemal husni's san'ati ve fil bu'dati'l mutlakah ma'a'l ittifak'l mutlak ve fil khiladati'l mutlakah ma'al imtiyaz'l mutlak bu delil daha başkan zikredilen arabi fıkranın ahirinde yazılan delilin başka ve daha güzel bir tarzıdır şiddetli hastalık sebebiyle gayet kısa bir işaretle bundaki beş 6 geniş delilleri beyandır evvela bütün zeminde görüyoruz tam bilmekten ve meharetten gelen gayet suhulet ve kolaylıkla, acib zihayat makineler, defaten ve bir kısmı bir dakikada düzgün, ölçülü, emsalinden farikalı yapılmaları, nihayetsiz bir ilme delalet ve sanattaki meharet ilmiyeden gelen suhulet ve kolaylık derecesinde o ilmin kemaline şehadet eder. Saniyen, Gayet kesret ve çokluk içinde şaşırmadan gayet derecede sanatlı, mükemmel icatlar, nihayetsiz bir kudret içinde hadsiz bir ilme delalet ve Alim ve kadiri i mutlak'a hadsiz şahadet eder. Salisen, sür'ati mutlaka ve gayet çabuk yapılmakla beraber, gayet derece mizanlı, ölçülü icatları hadsiz bir ilme delalet ve adetlerince bir Alimi mutlak ve Kadiri mutlak'a şahadet ederler. Rayan, gayet geniş bütün zemin yüzünde hatsizliği hayatların üstı mutlaka ile beraber gayet sanatkarane, süslü, kemal hüsnü sanat ile yapılmaları hiç şaşırmayan, her şeyi beraber gören, bir şey bir şeye mani olmayan bir ihatalı ilme delalet ve bir Alilimi külli şey ve kadiri mutlakın masnuları olduklarına her biri ve beraber şehadet ederler. Hamisen, bu mutlak ve birbirinden gayet uzak bir nev'in efradı. Biri şarkta, biri garpta, biri şimalde, biri cenubta aynı zamanda aynı tarzda birbirinin misli ve birbirinden teşahhusca imtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri ancak bir Alîmu'l-mutlak ve Kadîru'l-mutlak'ın kainatı idare eden, hadsiz kudreti ve bütün mevcudatı ahvaliyle ihata eden nihayetsiz ilmiyle olabilmesi cihetiyle Muhit bir ilme delalet ve bir Allahülguyuva hatsiz şiadet ederler. Sadisen, htilatı mutlakla beraber hiç şaşırmadan ve karıştırmadan her birisi tam bir imtiyaz ve alamet ifarika ile o karışık emsalinde ve karanlık yerlerde, mesela toprak altındaki tohumlar gibi şaşıran vaziyetlerde, o çok kalabalıklı sihayat makinelerin, her birisinin hiçbir cihazatını noksan bırakmayarak mucizatlı bir surette yaratılmaları, güneş gibi ilmi ezeliye delalet ve gündüz gibi kadiri mutlak ve alimi mutlakın hallakiyetine, rububiyetine şehadet ederler. Risale-i Nur'daki tafsilata havale edip bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Şimdi Hülâsatül hülasadaki irade meselesine başlıyoruz. الله أكبر من كل شيء قدرة وعلم إذ هو المريد لكل شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إذ تنظيم إيجاد المصنوعات ذاتا وصفة وماهية وهوية من بين الإمكانات الغير المحدودة والطرق العقيمة والإحتمالات المشوشة وسيول العناصر المتشاكسة والأمثال المتشابهة بهذا النظام الأدق الأرق وتوزينها بهذا الميزان الحساس الجساس وتمييزها بهذه التعينات المزينة المنتظمة وخلق المختلفات المنتظمات الحيبية من البسيط الجامد الميت كالإنسان بجهازاته من النطفة والطير بجوارحه من البيضة والشجرة بأعضائها من النوات والحبة تدل على أن كل شيء بإرادته تعالى واختياره وقصته ومشيئته سبحانه كما أن توافق الأشياء في أساسات الأعضاء النوعية والجنسية يدل على أن صانع تلك الأفراد واحد أحد Kezalik en temayyuzaha bi't-tashakhusatil mutamayyizat ve't-ta'yunatil muntazama يدل ala anna dhalika as-sani' al-bahid al-ahad fa'il mukhtar yaf'alu Bu fıkra, irade-i ilahiyenin delillerinden pek çok külli hüccetleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Meali'nin kısa bir tercümesi içinde İrade ve ihtiyar ve meşiyeti ilahiyeyi gayet kat'î ispat eden bir delili beyan ederiz. Hem ilm ilahiinin bütün mezkür delilleri, aynen iradenin dahi delilidir. Çünkü her masnuda ilim ve iradenin beraber cilveleri eserleri görünüyor. Bu arabi fıkranın kısaca meali. Yani her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Bir hüccet şudur. Görüyoruz ki bu masnuatın her biri muayyen zatı, mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyeti, mümtaz farikalı sureti, hadsiz imkanat ve başka tarzlarda olabilir, teşvişçi ihtimalat içinde, neticesiz çok yollarda ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde ve sehiv ve iltibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnuğu ince, tam, düzgün bir nizam altına almak ve hassas, cessas, mükemmel bir ölçü ve mizanla her uzvunu ve cihazını tartmak, takmak ve yüzüne süslü düzgün bir sima, bir teşahhus vermek, ve birbirine muhalif azalarını, basit, camit, ölü bir maddeden zihayat olarak gayet sanatlı yaratmak, mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatıyla bir katre sudan icat etmek, ve kuşu pek çok alat ve muhtelif cihazlarıyla bir basit yumurtadan inşa edip, mucizatlı suret giydirmek, ve ağacı dal budak ve mütenevvi ağza ve eczası ile basit camit karbon azot müvellidülma müvellidül humuzadan terekküp eden bir küçük çekirdekten çıkarmak muntazam meyveli bir şekil giydirmek elbette ve elbette bedahetle şüphesiz kat'iyetle vücub ve zaruret ve lüzum derecesinde ispat eder ki o her bir masnua bütün zerrat ve eczası ile ve suret ve mahiyetiyle, bir kadir i mutlakın irade ve meşiyetiyle ve ihtiyar ve kastıyla o mahsus, mükemmel vaziyet veriliyor. Ve her şey şamil bir iradenin taht hükmündedir. Ve bu tek masnun, bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiyeye delaleti gösteriyor ki, bütün masnuat, hadsiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir bir katiyette her şey şamil irade-i adetlerince şahadetler ve bir kadir-i müridin vücubu vücuduna hadsiz hüccetlerdir. Hem ilmi ilahinin sâbıkan mezkûr bütün delilleri aynen iradenin dahi delilleridir. Çünkü ikisi kudretle beraber iş görüyorlar. Biri birisiz olmaz. Her bir nev'in ve cinsin efradi azâ-i nev'iye ve cinsiyede tevafukları nasıl delalet eder ki sanileri birdir, vahittir, ehaddir? öyle de yüzlerinin simaları hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kat'i delalet eder ki o sani vahidi ehad bir fail-i muhtar'dır irade ve ihtiyar ve meşiyet ve kast ile her şeyi yaratır işte iradeye dair tek ve külli bir delili beyan eden mezkur arabi fıkranın kısaca meali'nin tercümesi bitti İradeye dair pek çok mühim nükteleri ilim meselesi gibi yazmak niyet etmiştim. Fakat semli hastalık dimağıma tam yorgunluk verdiği için başka vakte tehir edildi. Kudrete dair arabi fıkrası Allahu Ekber min külli şeyin kudreten ve ilmen, idhüvel kadiru ala külli şeyin, bi kudretin mutlakatin, muhidatin, zarûriyetin, nâşiyetin, lâzimetin, zâtiyetin, lizzâtil akdesiyeti, فمحال تداخل ضدها فلا مراتب فيها فتتسابى بالنسبة إليها الذرات والنجوم والجزء والكل والجزئي والكلي والنواة والشجر والعالم والإنسان بسر مشاهدة قاية كمال الانتزام الاتزان الامتياز الاتقان المطلقات مع السهولة في الكترة والسرعة والخلطة المطلقة وبسر النورانية والشفافية والمقابلة والمبازنة والانتظام والامتثال وبسر إمداد الواحدية ويسر الوحدة وتجل الأحادية وبسر الوجوب والتجرد ومباينة الماهية وبسر عدم التكايد وعدم التحيز وعدم التجزي وبسر إنكلاب العبائك والموانع إلى حكم الوسائل المسهلات وبسر أن الذرة والجزء والجزئية والنوات والإنسان ليست بأقل صنعتان وجزالة من النجم والكل والكلي والشجر بالعالم فخالقها هو خالق هذه بالحدس الشهودي وبسر أن المحاطة والجزئيات كالأمثلة المكتوبة المصغرة أو كالنقة محلوبة المعصرة فلا بد أن يكون المحيط والكليات في قبضة خالق المحاطي والجزئيات ليدرج مثالها فيها بموازين علمه أو يعصرها منها بدساتير حكمته وبسر كما أن قرآن العزة المكتوب على الذرة المسمات بالجوهر الفردي بذرات الأثير ليس بأقل جزالة وخاركية صنعة من قرآن العظمة المكتوب على صحيفة السماء بمداد النجوم والشموس كذلك أن ورد الزهرة ليست بأقل جزالة وصنعة من دوري نجم الزهرة، ولنملة من الفيلة، ولا الميكروب من الكركادان، ولنحلة من النخلة. بالنسبة إلى قدرة خالك الكائنات، فكما أن غاية كمال السرعة والسهولة في إيجاد الأشياء أوقعت أهل الضلال في iltibâs-i teşkîl-i teşekkül el-müstalzîmî li muhâlâtin gayr-i mahdûdetin. Temüccühel evhâmü kedâlike etbetet li ehlil hidayeti tesâviyel nücûme me'ad-derrâti bin nisbeti ilâ kudret-i hâlik-il kâinât Celle Celâluhû ve ilâhe illâhu Allah-u